Evet kardeştir. Konulara devam ediyoruz. Rüküde kalkarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ne derdi? Subhanallahi <Sessizlik> Lümen hamide. Doğrulduğunda <Sessizlik> Rabbena ve hamd. Peki uzatmalarına hiçbirine girmeyeceğim. Doğru olanı öğrenelim, ziyadelikleri siz öğrenin.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 Namazda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Bunlardan birisi tekbirdir kardeşler. Yani ihram tekbiri veya iftidad tekbiri dediğimiz. Bunlar neden çok önemli? Mesela yaşamış olduğumuz toplumda Hanefi mesela der ki, Sünenlerin hepsizlikte der bunu. Şuraya kadarı sahih, bundan sonrası müdreştir, yani eklemedir.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 İkinci ölçü ihtilaf mı ettin? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürecek. Buraya götürdüğünü halledilmeyecek hiçbir mesele yok. Hoş geldin Allah razı olsun. İşte Muhammed ümmetinin arasındaki amellerdeki ihtilaflar maalesef, maalesef Allah'a ve Resuluna değil, insanlara yani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 söre sununa götürün. Allah'a rahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Daha göz diyor ve işi bitiriyor. Demek ki imana da bunu ne yapıyor? Kayıt diyor. Öyleyse bizim yani namaz deyip geçmeyin arkadaşlar. Siz birilerine doğru namazı öğretmeyince sizin namazınızda müdahale ediyorlar. Siz insanlara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 Sıralar yaptılar. Adamlar orada aynı okulda oturur gibi oturuyorlar. Ben işte ayakta kılamıyorum. O olmaz. Gel safta safın içinde oturarak cemaatın arkasında ne yapamazsın? kılamaz Yine mesela her rekatta Fatiha okuma meselesini ne yapmışlar? Namazda ifsad etmişler. Allah Resulü namazda vesselâm, okumayan namazı nedir? Yoktur, güdüktür, güdüktür demiştir.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 Her oturuşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşebbütte ette ve salli barik. Hiç terk etmemiştir kardeşler. Ama yaşamış olduğumuz toplumda ne yapılır? Salli barik. salli barik eğer çift oturuşluysa birincide ne yapılmaz? Okunmaz. Ancak selamda okunur. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam her oturuşta ne yapar? Bunu okur. Selam oturuşunda bir şey daha ekler. Dört şeyden ne yapardı? Allah'a sığınırdı. Allah sığınırdı. Oku bir harf. Allah'ım cehennem. Cehennem azabından Allah'a sığınırım. <gülüyor> Kabir azabından Allah'a sığınırım. hayatın fitnesinden. Ölümün ve hayatın fitnesinden. Ölümün ve fitnesinden. fitnesinden Allah'a sığınır. Şerinden ve bu dua 5 veya altı olanlara da nedir? Gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı okumadan selamı ne yapmamıştır? vermemişti. Zor mu bunu öğrenmek? Ama ne yapmışlar? Biz de her şeyi kolaylamışlar. Kadınla eğilemez canım. Şöyle gitsin. Bunu bilemez. Önemli. Rabbena'yı oku. Gitsin. Namazı ne yapmışlar? Böyle. Tamam. Bilmeyen bir insan subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber desin. Bu ona ne yapar? Yeter. yeter. Ama ilk asgari de yeter. Ama nasıl yeter diyoruz? Allah. Nasıl? Allah Resulü'ne geliyor bir insan, sallallahu aleyhi ve diyor ki benim kafam çok kalın. Hiçbir şey almıyor. Nasıl kılayım? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Yeter. yeter. O dediği için biz yeter diyoruz. Ama ilk etapta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 Ama selam oturuşunda ne vardı? Sol kalsa yerde, sol ayak sağ ayağın altında dışarıya çıkıyor. Yani sağ tarafına doğru. Yani tevevrük dediğimiz oturuştur. Bu da sünnet olan nedir? Oturuşlardandır kardeşlerim. Evet. Yine namazda önemli meselelerden bir tanesi de ne dedik? Sütre dedik kardeşler. Sütrede namazın olmazsa olmazlarındandır.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 Süt ve görevindir. Yapamadım. <gülüyor> Ama biz Ömer değiliz tabi. Namazda e, el bağlama noktasındaysa kardeşlerim, maalesef e, çok büyük yanılgıda insanlar. Kimi göbeğinin altından, kimi göbeğinin üstünden bağlar. Ama Vahid bin Hucur hadisine bakarsanız ki bütün hadis kitaplarında gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz Nebiler topluluğu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 Namazda birçok zikir ve dualar var. Bunları ben sizlere bırakıyorum öğrenmeyi kardeşlerim. Gün namaz biter bitmez. Allahummen tesselam ve min kesselam, tebarek teyze, zelcelali ve lükram veyahut e, estağfurullah çekme, la ilaha illallah vahdehu ilahe şerikele duaları. Bunların hepsini ferden ve sesli söylemek sünnettir. Namazın akabinde bunları ferden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 ne yapıyor? Sözleri öğretiyor. Siz subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, 33 kere değil. Onların yaptığı amele ne yapıyor? Denk geliyor. Ve biraz geçiyor aradan, fakirler gene geliyor. Ne diyor? Çünkü öğrendiklerini öğrettiler. Onlar da, Onlar da yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz onlardan 500 sene cennete daha önce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 Mülekterdik o zaman geçeyim. geçeyim <gülüyor> eh, işte bu fakirler. Yoksa arabası olup ya olup evde sabaha kadar gibi uydu seyredip işte şu bu yapıp kredi kartları olmalı fakir değil. Fakir, o kuruş ekmeğinin az bir miktarıyla nefsini köreltip kalanı acaba kardeşim de aç mı deyip paylaşandır. Ve yine asıl inanan müminler kimlerdir? Bütün malını mülkünü kazandığında bu Bekir gibi ve Osman gibi ortaya koyarak hepsi Allah ve Resul'lündür deyip Müslümanların birlik ve beraberliği için çalışanlardır. Tabi o anlayış olması için onların şu ibadetlerini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her güzellik daha güzeline insanı ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi düşünün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 Bu sefer adama yaptığı hayır namına amellerin hiçbiri ne yapmaz? Zor gelmez. Ama endeks diyemezse zor gelir. Zor gelir. Evet. Allah hepimize hayır gelsin. Yine kardeşlerim namazda dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Allah Resulü ve vesselam dostum diyor bana namaz, üç şeyi yasakladı diyor. Neydi bu üç şeyi?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 Bunları Allah Resulü bana ne yaptı? Yasakladı. Neleri emretti diyor? Hatırlayan var mı? Her aydan üç gün oruç tutmayı, kuşlukta iki rekat namaz kılmayı, yapmadan önce bekle kılmayı. Evet. Demek ki namazda dikkat etmemiz gereken neymiş? Tilki gibi sağa sola bakmış. En çok kim bakar? Şimdi işverendir, namaza durdur. Evet. Yapılan işe doğru durduysan muhakkak bakarsan. O zaman huşunu bozacak bir yerde namaza ne yapmayacaksın? Evet. Durmayacaksın. Biz Faruk'la siirtte miydik yani? Ne taraftaydık? Adana'da adamıydık. Evet. Mus satan adamı hatırlıyor musun? Mus arabasının yanında namaza durduydu. İnmesi, kalkması, sağa sola bakması, et. ne yaptı? Adana'ydı herhalde ya. Adana mıydı? Evet. Adam siirtliydi ama evet. konuştuğumuzda. Eğer dört yıl arasında durmuşsan, satıcıysan ve orada namaza durursan, o namaz namazlıktan ne yapıyor? Çıkıyor yani kendini dedi beden olarak namaza ne yapmayacağım? Hazırlayacaksın. Başka Allahı demek ki ne yapacakmışın? Çok zikredeceğim. Peki neden? Çünkü bu haller mümin arametimi, minâfûlun ne ne ne? ne?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 emrederek konuşuyor. O zaman biz nasıl alacağız? Olduğu gibi bunun üzerinde ehemmiyetle duracağız. Yine namazda yapılması gereken hoş olmayan şeyler var. Ee, gereksiz yere elbiselerle oynamak din, namazda ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Yani orayı burayı düzeltme, orayla burayla oynama gereksiz halde ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Hatta sahada mesela yani Allah'a hamdolsun biz kapalı mekanlarda yumuşak yerlerde namaz buluyoruz. hamt ne diyeceğiz, ne yapacağız onu da bilemiyorum da. Yani orası da meçhul. Toprakta mı kılsak hayırlı, burayı kazsak, toprak mı yazsak o da ayrı bir olay. Şimdi o sıcakta bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secde edilecek yeri düzeltmeyi ne yapmış, yasaklamış, yapacaksanız illa o zaman bir seferde yap, yani şöyle bir kere yap. Daha fazla ne yapmayı yapmayın diyor. E biz bu kadar rahatlıkta namazda insanların birçok yerlerinde ne yaptığını oynadığını görüyorsun. İbn Abbas bir gün birinin oynadığını görüyor, sayılan, soyulan. Eğer bir bunun kalbinde huşu olsaydı, eli oralarda, buralarda ne yapmaz, gezmez diyor. O da demek ki huşuyla, ihlasla ve Allah'ın karşısında durduğunu farkına varıp varmamak. yani nedir? Alakalıdır. Evet. Yine e, namazda namazın sohbetlerinin içinde anlattık. Eli böyle koyarak koymak nedir? Yasaklanmıştır. Ben hiç lastamadım ama e, bir tek haçta bu şialar böyle kılıyorlar. Bazen böyle ediyorlar. Allah Resulü böyle koymaktan ne yapmıştır? Yasaklamıştır.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 İşte seyde seydemahalıyruk deyseğin ayağın dibine hepsi hep sütreden bu yan ya. Daha ileriye namazda bakmak nedir? Gitmiştir. Evet. Gereksiz başka yere bakılmayacak. Yine namazda oyalayıcı her şeyden uzak durmak kardeşlerim. Allah Resulullah Sallallahu ve Sellem'e bir namaz daha hediye ediliyor. Onun da birçok nakışı var. Namazdan sonra Enes'e verir götür bunu ver diyor. Çünkü bunun nakşidarı beni ne yaptı? Meşgul etti diyor. Bu da kıldığın örtü veya serdiğin neyse onun da sadeliğine ne yapacaksın? Dikkat edeceğiz. Hakikaten namazdayken insan, insandan şeytan ne yapar? Oyalar. Hatta alimlerimiz şöyle demiştir. Bir şey mi unuttun? Namaza Şeytan sana onu hatırlatır. Der. Yani namazda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 böyle ettirme veya kütletme dinde ne yapmıştır? Nehredilmiştir. Bunlar yapılmaması gerekir. Hatta bırak namazı. Eğer mescitte bir namazı kıldınız hadis geliyorsun şünenlerin hepsinde gelir. Öbür namazı bekleyeceksiniz mescitte abdest olarak. Parmaklarınızı ne atmayın, Geçirmeyin ki hala namazdaymış gibi sevap alırsınız diyor. Şunları geçirmeyin. Ama geçirirseniz bu sevap bakın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 ve diyor ki Ali selam emretmeseydi ben bunu ne yapmazdım yapmazdım. Saçlı olan birisi topuz yapmışsa namazda saçların topuzu ne yapacak? Salacak. Evet. Secdeye varırken elleri dizlerden önce koyacak. Yine yemekle e, namaz veya küçük büyük haptez sıkıştırmışsa ne yapacağız? Evet.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 Allah Resulü yürüyerek ne yapmıştır? Kapıyı açmıştır. Ee, kimi bunu anlatır, tefaratında durmaz. Kimi der ki, eğer kanat abdesti olmasaydı ki kan bozmaz, ayağımı yere çivilerdim namazda, işte yerden oynatmazdım. Güya Ebu Bekir'e veya Ali'ye mispet ederler. Birçok bunun gibi sözler getirirler. Bunların aslı var mıdır? Evet vardır. Ayşe annemiz bir gün gelmiştir.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 Bir gün Cüveyriş namaz kılarken annesi sesleniyor. Cüveyriş ne diyor? Namazım annem, namazım diyor, devam ediyor. Anası 3 kere çağırıyor. Hepsinde namaza devam ediyor. Annesi ne yapıyor? Beddua ediyor. Fahişe kadınların istirasına uğrayasın diyor ve gidiyor. Ve aradan zaman geçiyor. Cüveyriş kendi mescidinde Allah'a ibadet eden birisi. Çoman bir kadın da oralarda ot yayır, Bazen gelip yanında eğleşiyor. Yağmur yağdığında falan kolibresinde duruyor falan derken kadın bir gün hamile kalır ve çocuk doğuruyor. Oradakiler onu rejim istediklerinde e, kadın diyor ki kocasını yani sevdiğini ele vermiyor. Bana diyor cüveyri çilişti diyor. Geliyorlar, iftiraat atıyorlar tabi. E, evini yıkıyorlar. Kendisini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 Oysa aleykümselam ve rahmetullah demez. Ne yapar? Ama bu ev kaldırma selamda sadece namazda. Selamun aleyküm falan yok. Sadece namazda caizha işaret. İşaretle i̇şaret. selam alma verme yok. Evet. Yine kardeşlerim namazda kıraatta şaşıran imama ne yaparsınız? Önünü açarsınız. Yine takılırsa yine açarsınız. Yine takılırsa yine açarsınız. İmamı bu şekilde önüne ne yaparsınız? Açabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Yine namazdayken e, uyuyan birisi olursa hafifçe ayağını ne yaparsınız? Dürtersiniz. Bukhari Müslüm'de gelen e, rivayette Ayşe annemizde. ve Vesselam namaz kılarken ayaklarım onun kıblesine uzatıyordum. Seydedince ne yapıyordu? Beni ayaklarımı dürtüyordu. Ben çekiyordum. Ee, o diyor secdeden kafayı kaldırdım. Ben yine ayaklarımı ne yapardım? Uzatırdım diyor. Namazda demek ki birini ne yapabiliyor musun? Dürtebiliyor Bunlar namazını atmaz, ee, Engellemez. Yine kardeşlerim namazda ağlamak vardır. İnsan gayri ihtiyari okunan ayetlerden, vakalardan etkilenerek ne yapabilir?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 ediyor, kimse Yani o adamın kendini frenlemesini tavsiye ediyor. Olur bazen insanlar dolar, işte bir hoş olur. Yani bağırıp böyle rahatlama yoluna ne yapabilir, gidebilir, cezbediyorlar o Ama kaynamanın da köpürmenin de, daşmanın da anlamı yok çünkü o an için olup geçiyor, gidiyor. Evet.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 Hacer Askalani Metali Bulaliyede zikrediyor, Şeyh Albani de namaz kitabında zikretmiştir, o da ama senet orada zikretmemiştir. Gülme namazı ne yapar? Bozar. Fakat aptestini atmaz, bağlamaz. Evet. Bunun dışında, eşşek, siyah köpek, insanın önünden geçerse Seydi mahallinden o da namazı ne yapar? bozar. Allah Resulü Aleyhisselatü bozduğunu ne yapıyor? Söyledir. Evet. Başka? Oraya da girelim olmazsa. Çünkü 10 dakika. Namazda kardeşlerin içindeki bazı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 Aslında dedim öyle yapmaman gerekirdi. O hınzıp denilen bir şeytandır. Namazda insana musallat olur. Ne okuduğunu, kaç rekatta olduğunu ne yapar? Şaşırtır. Emuzu çek. Sol tarafına üç kere ne yap? Tükür. Rekatları üç dört mü? İki kabul et. Az kabul et. Sonunda ne yap? Seyir seyir. Bilmiyordum hocam. Ondan sonra bir daha öyle yapayım. dedi. Demek ki iblis hem namaz dışında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 Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabının en çok eskiyen yerleri neredeydi Hiç yamalıklı değil ya. Niye? <gülüyor> Niye? Neden? Çünkü bizlerin eskimemesinin sebebi bir, bizler birbirini çok gören insanlar değil.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 namaza bile gelirken iki kişinin omuzlarında ayakları sürünerek ne yapıyorlardı? Geliyorlardı. Münafık devresinlerdi. Ve evlendiklerindeyse, nişanlandıklarındaysa, hanımları geldiklerindeyse toz toprak olup tutmuyorlardı. Beni kardeşinden alıkoyan kadın üç talakla boştur diyorlardı. Değil mi Harit? Evet. Allah hepimize hayır versin. Anlarsın biraz da. Ee, ibadetlerine dikkat edenlerden eylesin. Demek ki namazda da insan hafa edebiliyor. Ne okuduğunu şaşırabiliyor. Kaç vekatta olduğunu ne yapabiliyor? E, şaşırabiliyor. Azı tercih edecek. Oturacağı yerde oturmuyorsa, oturmayacağı yerde oturuyorsa, eksik kılmışsa, fazla kılmışsa, selamdan önce veya selamdan sonra seyir seyidesi yaparak ne yapacak? Namazını kurtaracak. İnşallah haftaya tapavu namazlarına başlayalım. Hem bunları işlerken cumaydı, bayramdı, tesbihdi, abdestti. Bunların üzerinde delilleriyle duralım. Cumaydı, cumanın hükmüydü. İşte kılınır mıydı, kılınmaz mıydı? İşte bu kıldırkaçların arkasında gidilmedi, miydi, gidilmez miydi? Veyahut mescit dışında fare gibi bir yer edinip orada cuma kılınır mıydı, kılınmaz mıydı? İnşallah bunların üzerinde de durmaya çalışalım. Allah anlattığınız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Yapmış olduğunuz bir yanlışlık varsa bu hem nefsimizden hem de şeytandandır. Allah bizleri affin diye usbani ve bir hamdike Eşreden la ilahe illa ente Estağfirullah ve tevbeli Velhamdülillah Rabbil Alem